ee, Sosyal Haklar Derneği'nin düzenlediği yaz okulu bu. Oradaki gelişmeleri dinleyeceğiz. Bu yaz da devam ediyor. Nasıl başladı, nasıl karar verdiler bütün bu e, çalışmaları yapmaya. E, iki telefon bağlantısı yapacağız. İlki İçisi Atalay Sosyal Haklar Derneği üyesi kendisi. Yaz okulu çalışma grubu üyesinden, e, üyelerinden biri. O bahsedecek e, ilk çerçeveyi o anlatacak. Bu arada bu kaydı e, 13'ünden daha öncesinde yapmış oluyoruz biz. Dolayısıyla bugünkü programda Soma nöbetinin Taksim'de tutulup tutulamadığını da henüz bilmiyoruz. Ee, zira Sosyal Haklar Derneği madem demokratik bir çağda yaşıyoruz ve e, Taksim bütün demokratik kitlelere açıksa biz de sokağa çıkmak istiyoruz demişti. Valiliğin izin vermediği bilgisini biliyoruz. Şimdilik biz yürüyüşün olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama e, biz mutlaka değiniyor olacağız. İkinci telefon bağlantımızda Güldem Koçak olacak. Ankara Üniversitesi sosyal mezunu kendisi. O da Soma Yaz Okulu'nun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 Ee, bir çoğunuzun bildiği gibi biz 300'cü demekçinin katledildiği Soma Maden Katliamı sonrasında Sosyal Haklar Derneği olarak Soma'da bir temsilcilik açtık. <gülüyor> ee, ve orada şehit madencici aileleriyle hak mücadeleleri konusunda dayanışma faaliyetleri sürdürüyoruz. Ee, Soma Yaz Okulu da bu hak mücadeleleri içinde eğitim hakkı alanında yürüttüğümüz bir çalışma olarak görülebilir. Ee, bu yıl ikincisini düzenledik biz Soma Yaz Okulu'nun.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 Somalı çocuk ve gençlere bu anlamda küçük de olsa bir e, alternatif sınabilmek. E, ama burada şunu belirtmekte fayda var tabii. E, kamu kurumlarının normalde çözmesi gereken sorunları çözmek gibi bir amacımız yok. Hı hı. E, daha çok bundan ziyade o çocuk ve gençlerin yaşadıkları bu sorunları onlarla yine bir nebde olsa haşif etmek gibi bir amacımız var. diyebiliriz Evet peki kaç çocuk katıldı örneğin bu yaz okuluna ve ne kadarına ulaşabildiniz ses olmadan nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ee, şimdi geçen seneden zaten oradaki birçok aile ve çocuk e, hani bu çalışmadan işte memnun kaldıklarına dair olumlu e, geri bildimlerini bize iletmişlerdi. Hı hı. E, hatta yeniden böyle bir şeyin yapılması yönünde de bir talepleri oluyordu. Oradaki temsilciliğimizdeki arkadaşlar aracılığıyla hani bunu alıyorduk. Ee, biz de tekrar yapmak için o yüzden yola çıktık. Ee, 200, ortalama 200 çocukla ve gençle birlikte çalışma fırsatımız oldu bu yıl. <gülüyor> i̇lgi nasıldı ee, peki? Yani efendim? insanların ilgisi nasıldı? 200 diyoruz ama Soma'da kaç çocuk var orasını bilmediğimiz için bir kıyas şansımız olmuyor. Ya, örneğin geçen seneye evet. oranla çok daha fazla mıydı bu ilgi? Yayılmış evet, mı hakikaten evet. Soma'lı aileler Aynen. arasında? Aynen öyle. Talep artmıştı. Hatta biz...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 Sonuçta gönüllü eğitimci sayımızın e, durumuna göre ve alanın kısıtlılığına bağlı olarak e, bazı talepleri de karşılayamamış olduk maalesef. Hani bundan dolayı da üzgünüz. E, ama yani başladıktan bir hafta sonra bile hala gelmek istediğini belirten bizi arayan veriler oluyordu. Kaç eğitimciniz evet. vardı? Kaç gönüllünüz? Ki bütün eğitimci kadrosunun aslında gönüllülerden oluştuğunu biliyoruz biz. Evet.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 Bablumsal Zinsiyet Atölyesi vardı. <gülüyor> ee, ondan sonra e, barış konulu ve sosyal haklar konulu atölyeler yapıldı. Tabi bu yaş gruplarına göre farklı e, şeyler gösterebiliyor. Hani <gülüyor> özellikler atölyenin özelliği değişebiliyor. Ama hani temelde hani bu bağlamda atölyeler vardı. Ama tabii onun dışında işte ritim atölyesi var. Mesela çocukların en çok ilgisini çekenlerden biri buydu. Hı. Daha önce ellerini almadıkları bir enstrümanını mesela orada görüp... ...hani büyük bir hevesle onu çalmaya falan çalışan çocuklar vardı. Fotoğraf e, vardı, vardı galiba. Şey sonra Güldem'le konuşacağız örneğin. Aynen, aynen. Güldem atölyeler konusunda çok daha fazla bilgi verecektir. de... ...birebir üç hafta boyunca çünkü o da oradaydı. Hı hı. Ben çok Ve teşekkür ederim olarak... katıldığın için bu arada... Ben teşekkür ederim. E, ekleyeceğim ee, var mı? Çünkü Güldem'e de döneceğiz. O yüzden e, bir giriş yapmış olduk biz e, şimdilik yaz okuluna. Devamını o Güldem'den dinleyelim diye düşünüyorum ben. Evet. Kısaca birkaç şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. E, yaz okul sonrasında da bizim aslında çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. E, yani yaz, yaz okulu süresince orada iletişime geçtiğimiz ailelerle e, görüşmeye, onlarla iletişimde kalmaya devam ediyoruz örneğin. Hı hı. E, ayrıca orada tanıştığımız bizimle birlikte çalışan gönüllerimizle de e, bundan sonrasında bir bir toplantı gerçekleştirerek değerlendirmeler yapıyor olacağız mesela. Hani bunlar, bundan sonra seyahat olarak yapacağımız diğer için faaliyetlerini de bir temel oluşturur düşüncesindeyiz. Hı hı. E, ha, bir de e, yaz okulunda elde ettiğimiz ürünlerden yani çocukların yaptığı el işe gibi ürünlerden sergiler düzenleyeceğiz mesela ilerleyen süreçte. Onları da sosyal medya üzerinden duyuruyor olacağız zaten. Ee, Bir de. Biz de son olarak <gülüyor> şimdi biz her ayın 13'ünde zaten Soma'yı unutma unutturma eylemleri yapıyoruz sokakta basın açıklamaları seade olarak. Bu ayda yine Kadıköy'de her zaman yaptığımız gibi saat 19'da 6 yolda buluşuyor olacağız. Ama ayrıca da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 Peki bir soru daha sorayım ben. Ee, örneğin bu sene bir e, eğitimci çağrınız olmuştu. Zamanı olanları beklediğinizi belirtmiştiniz. Seneye yaklaşık evet. aynı tarihlerde mi olur? Ee, Sosyal Haklar Derneği'nin yaz okulu çalışması ve eğitimciler başvurabilir evet, tamam. mi? Tabii tabii muhtemelen aynı tarihlerde olur. Çünkü genellikle Temmuz ayı içerisinde planlıyor oluyoruz. Tabii, tabii değişiklik gösterebilir ama yaz ayı süresince yani yaz aylarından bizim yapılır. Evet gözümüz kulağımız ee, orada.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 Kolay bal kurmamıza muhtemelen çocuklar izin verdi. Çünkü gerçekten çok açıklar. Hepsi böyle muhtesemler, pırıl pırıllar. Bütün gönüllüler de bu şekilde hissetti. Hepimiz onlardan bir şeyler öğrendik, bir şeyler aldık. Hı hı. Ve biz de onlara elimizden gelen her şeyi vermeye çalıştık bu süreçte. Hı hı.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 Bale dersleri esnasında acaba erkek çocuklar da katılmak ister mi? Yoksa bale ve erkek diye düşününce hani sadece akıllarına Celi Yılmaz eskileri gelip kılıçı bu uzak mı dururlar diye düşünürken Hı -hı. en önde erkek çocukların olduğunu ama bale böyle bir şey miymiş öğretmenim dediklerini gördüm. Daha önce münazaraya katılmamış hatta münazaranın kelime anlamına bile yabancı olan çocukların bunu ilk denemelerinde ellerinin titrediğini işte seslerinin cılız kendine güvenden uzak bir şekilde konuştuklarını fakat yılmadan devam edip